Bugün 19 Ağustos 2009 Çarşamba. El-Akidatü Sefari'niyyye. Şerhimizin ilk dersini yapacağız inşallah. Tevfik Allah'tan. Evet, e, inşallah beyan ettiğimiz üzere bugün El-Akidatü Sefari'niyyye. Akidemizin ilk dersi olacak. Nedir bu El-Akidatü İmam es yazdığı Nazım şeklinde 210 Toplam. 210 satırdan ibaret. Nazım. 210 tane nazıma döküyor akide İslam akidesini. Nazım şeklinde anlatıyor. El-İmam seferini Kendisi alimlerimizdendir. selef alimlerimizdendir. Şey, Selefi alimlerimizdendir. 210 nazım şeklinde... Akide'yi beyan ediyor. Bu toplam e, 9 sayfaya tekabül ediyor. Bu 210 nazım. Toplam 9 sayfa. Bunu e, kendisinden sonra gelen işte selefi alimlerimiz bunları şerh etmişler. Yani bu nazmı şerh etmişler. Buna önem göstermişler. Talebeler Talebelerin bir kısmı bunu ezberlemiş. Mesela şeyh e, Muhammed Salih el-Uhtaymin rahimahullah bu 9 sayfalık bu nazmı 750 sayfa boyunca şerh ediyor. Tabi bunu kasetlerde şerh ediyor. Bunu kitaba döküyorlar. 750 sayfayı buluyor. Yine bunu e, daha yeni vefat eden Allah rahmet eylesin inşallah. E, Şeyh Abdurrahman el Cibrin Allame Şeyh Abdurrahman el Cibrin bunu tek bunu şerh eden alimlerimiz arasında ve başkaları var yani işaret eden alimlerimiz çok. Bu, bu nazımı önem göstermişler. Biz daha önceki derslerimizde de bazı metinler okuturken beyan ettik onları. Dedik ki nazım şeklinde alimler bazen akide, bazen fıkıh usulü, bazen e, hadis usulü vesaire. Mesela hadis usulünde mesela e, beykuniye metni vardır. Nazım şeklinde yazılmıştır. İşte mesela usul fıkhta amriyetinin verakatı vardır. Elhamdülillahi allazi kad ahtaral melusul lil ara'a ala ve huve ve taba'athu en hatta sara kutuban sigar el ev kibara ve hayru kutubihi es sigari ma harami bu şekilde böyle devam eder. Yazmıştır mesela usul Yine işte İmam Beykuni, işte e, Akile'de işte şu an elimizde olan eser İmam Es-Seferini. Nazım şeklinde yazmışlardır ve bunları beyan etmişlerdir. Neden Nazım şeklinde yazıyorlar bunlar? Sebebi şu, şimdi bunlar muhtasar bir e, eser ortaya koymak istedikleri zaman diyorlar ki biz bunu muhtasar olarak ortaya koyuyoruz. Durum böyle olunca bu muhtasarı biz Nazımlaştırmamız kolaylaşacaktır bize. Hani böyle 500-600 sayfalık bir kitap olsa tamam Nazım şeklinde yazmak e, müşkülat olur. Bir faydası olmaz. Neden? Faydası olmaz. Nazım'daki asıl maksat talebeye ezberletmektir. Şimdi bu elimizde 9 sayfa Akide anlatıyor. Sadece 9 sayfa. Ama ne? Şu, böyle işte şu... şu şu şöyledir delili budur buna cevap budur bu fırkaya red budur bu şekilde değil sadece İslam akidesini der ki Allah'a inanırız melekliğe inanırız peygamberliğe inanırız peygamberlerin mucizeleri vardır evliyaların kerametleri vardır vesaire bu şekilde anlatır düz yani İslam'daki akidevi mevzuları özet olarak sana anlatır neden talebe bunu ezberler cetver olarak akidenin hemen hemen bütün ana mevzuları kafada ne olur zihinde canlanır yerleşir cetver şeklinde sonra onun üzerine delil beyan edersin tamam mı bu bir. Birinci sebebi budur. Talebe kolay ezberlesin diye. Bunu nazımlarda beyan ederler. Bu sebep birçok sebebi var. Birinci sebebi kolay ezberlensin diye. İki. İkinci sebebi bu talebelerin nefsine hoş gelir. Mesela ilimle uğraşan talebeler, ilim ehli olma yolunda Allah için ilerlemek isteyen kişiler mesela. Bu tür nazımlar nefislerine hoş gelir. Çünkü sonları işte kafiyeli şeklinde gelmiştir. Tamam mı? Kulağa hoş gelir ezberlemesi basittir. Böyle olunca talebeye bir canlılık kazandırır bu. Yine üçüncü sebeplerinden bir tanesi nazımlar her zaman anlaşılması zordur. Yani çok edebi bir dille yazılmıştır. Ve ve, ve Arapçaya vakıf olanlar, çok iyi vakıf olanlar ancak bu nazımları çözebilirler. Durum böyle olunca nazım içerisinde Arap dili edebiyatının ilmi noktalarını barındıran bir yapıdır nazım. Durum böyle olunca talebe nazımla iştigal ettiği zaman Arapçası da otomatikmen doğal olarak çok güçlenir. Hatta belli bir süre sonra artık şiirleri anlamak, nazımları anlamak, beytleri anlamak ona çok basit gelir. Ve nazımlarda her zaman ağır dil kullanılır, zor kelimeler kullanılır. Ve bu ileride talebenin çok ilmi kitaplara indiği zaman geçen ıstılahları, o ilmi kitaplarda geçen ıstılahları çok rahat anlamasına sebep olur bu tür nazımlar. Ve vesaire. Yani böyle çok e, birçok faydası sayılabilir. Tamam mı nazım a? İşte bununla yola çıkarak ki biz bunu daha önce yaptık. Yani e, şu an tatil ama bunu yapıyoruz. Mesela hadi i sulok diyoruz İmam Beykun'un. O da Nazım şeklinde. İşte e, tevfik Allah'tan diyoruz. İnşallah bugün ilk ders. El-Aqidatü Seferaniye'yi okuyacağız. el okuyacağız. Asıl kitabın asıl ismi El-Aqidatü Seferiniye Ed-Durratul fi Fii Akdi Ehlil Fırkatil Merdiye Asıl kitap ismi budur. Dediğim gibi kitap 9 sayfadan oluşuyor. 9 sayfa içinde 210 satır boyunca nazmetmiş bunu. Nazım bunu bu şekilde nazmetmiş oluyor. İnşallah bizim okutma usulümüz nasıl olacak? Tabii bugün nazma giriş yapmayacağız. Şerh etme babında giriş yapmayacağız nazma. Sadece ön mukaddime olarak akideden biraz bahsedeceğiz. Bazı malumatlar vereceğiz. Önümüzdeki dersten itibaren nazmın artık şerhine e, gireceğiz inşallah. Usulümüz nasıl olacak nazmı şerh ederken? Mesela ilk nazmında ilk nazmımız şudur mesela diyor ki Elhamdülillahi'l kadimil baki mukaddirü'l ajali ve'l erzaqi. Tamam? Der bu ne demek? Müellif bundan ne kastetmiş? Bu cümlenin içinde, bu nazmın içinde ham kelimesi geçiyor ney? Kadim geçiyor ney? Baki geçiyor ney? Allah geçiyor ney? Tamam bunları bu şekilde şerh edeceğiz. Tane tane Türkçe'ye çevireceğiz. Arapça bilip de bizi Arapçasından takip etmek isteyenler içinde bir şey olsun babından. Tane tane tercüme edeceğiz bunları. Yeri geldiği zaman İrab'ına da dayanacağız. Yani Arap dindeki Türkçe karşı işte yüklem ee, i̇şte öz nedir tümleştir. Arapçadaki işte bunun fail meful vesaire. Anlayacağız çünkü nazımı anlamak zordur. Bunları beyan edelim ki e, Arapça bilenler bunu anlayabilsin. Tamam mı? Peki nedir bu nazım? Yani e, nasıl bir nazım bu? Bundan bir kıta okuyacağız. Yani bir parça okuyacağız bundan. 17. Nazım'a kadar okuyalım. Usulünü beyan etme adına. Ondan sonra inşallah akide ile alakalı biraz malumat verelim. Ondan sonra önümüzdeki dersten itibaren nazmı şerh etmeye başlayacağız inşallah. Nazım şöyle bir şey. Qalel muellif rahimehullahu te'ala nasul menzumeh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 على النبي المصطفى كنز الهدى وعاله وصحبه الأبرار معاند التقوى مع الأسرار وبعد فاعلم أن كل العلم كفر كلف للتوحيد فاسمع نظمي لأنه العلم الذي لا ينبغي لآقل لفهمه لم يبتغي فيعلم الواجب والمحالى كجائز في حقه تعالى وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم لأنه يسهل للحفظ كما Yarqul lis ve ay wa yashfi man dama Famin hunana nadamt li aqide urujuzatun wajizatun mufida nadamtaha fi silkiha muqaddima wa sittabwabin kadha ka khatima wa sammaytuha bidurratil madiyah burada ismini söylüyor neden diyor tamam diyor وَسُمْتُهَا بِالنُّرَّةِ الْمُضِيَّةِ فِي اَقْدِ اَهْلِ الْفِرْقَةِ الْمَرْضِيَّةِ عَلَى اِعْتِقَادِ ذِي السَّدَادِ الْحَنْبَل۪ي İmam-ı üzerine yazdım diyor. i̇mam Ahmet'in akidesini burada beyan ediyorum. Yani burada şey vurgu var, İmam-ı Ahmet'in Ehl-i Sünnet'teki değeri. اِمَامِ اَهْلِ الْحَقِّ ذِي الْقَدْرِ الْعَلِي حَبُرُ Rabbani. Ammi el Hicamah indija şeyvani fe innehu imamu ahli el esri faman nahha menha huve el esri saqa darihan hallahu savr riza ve el ve el gufran ma najmun azam şeklinde mukaddime kısmı buraya kadar şey hutbe kısmı buraya kadar Sonra tabi böyle 210, biz 17 tanesini okuduk. 210 ne kadar böyle devam ediyor. İnşallah dediğim gibi önümüzdeki hafta şerh edeceğiz bunları. Tabi bugün bismillah diyoruz akideden bahsedelim biraz. Şimdi dediğimiz gibi müellif İmam es esseferini bu akideyi Nazım şeklinde beyan ediyor bize İslam akidesini anlatıyor. Ve bu anlattığı akide Selef akidesi. Ancak burada bir tembih lazım. O da şudur. İmam seferani maalesef bazı yerlerde hataya düşmüştür. Hatta batıl şeyler söylemiştir bu nazımın içinde. Yanlış şeyler söylemiştir. Eylül Sünnet'e muhalif şeyler söylemiştir. Ama bu çok azdır. Bunu beyan edeceğiz burada. Hangi nazımlarda ne anlatırken neye muhalefet etmiş? Bunları beyan edeceğiz. Ama genel olarak Selef akidesine sahiptir İmam Esseferrani. Tamam. Şimdi diyoruz ki genel olarak bahsedecek olursak tevhidden akideden tevhid önce 3 kısma ayrılıyor. tevhid rububiyye, tevhid-ül uluiyye, tevhid ve sıfat. Rububiyet tevhide, uluiyet tevhide ve isim sıfat tevhide. Tevhid ne? İfradullah-ı azze ve celle bima ihtessu Allah azze ve celle'ye kendisine has olan şeyde bilmek. Peki Allah'ın kendisine az olan şeyler ne? Rububiyet, Ulûhiyet, isim sıfatı. Rubiyet tevhidine ifradullahı bife'lihi. Veya ifradullahı fife'lihi. Allah Azze ve Celle'yi Fiillerinde birlemek. Yani Allah Azze ve Celle'nin kendisine has fiilleri var. Yağmur yağdırır, rızık verir, öldürür, diriltir, alçaltır, yükseltir. Bunlar Allah'ın kendisine has fiillerdir. Bunları Allah'ı burada birlemenin ismi rubiyet tevhidi. Ulûhiyet tevhidine ifradullahı ibade. Allah'ı ibadetçe birlemek. Sadece Allah için namaz kılmak, Allah için oluşturmak, Allah'a namaz kılmak, oluşturmak, zekat vermek, yardım istemek, tevekkül etmek, ibadet korkusunu onu yapmak, ibadet sevgisini onu yapmak vesaire tamam. Şimdi bir de üçüncü olarak tevhidül esma ve sıfat dediğimiz isim sıfat tevhidi. Bu da ifradullahi azze ve celle bima yaktasubhihi. Ya, ifradullahi azze ve celle. Subhanallahi Azze ve Celle bina vasafa ve sema bihi nefsuhu fi kitabihhi aw lisan rasulihhi min ghayri ta'tilin ve la min ghayri tamthilin ve tahrif. Yani Allah Azze ve gerek kitabında gerek resulün dilini kendisini vasıflandırdı ve isimlendirdiği şeylerle ispliği, isimlendirmek ve vasıflandırmak bunları Allah'a has kılmak müsemması ile beraber bunları ne yapmak? Allah'a has kılmak. Ta'til, tahrife, teklife ve temsile gitmek sizin. Ancak diyoruz ki tevhidül uluhiyede ve tevhidur rububiyede Uluhiyet ve rububiyet tevhidinde kıble ehlinin bir müşkilatı yok. Yani İslam adı altında sapık fırkalar olsun vesaire. Yani Kabe'ye dönen kıble ehli dediğimizde ne? İslam ben Müslümanım diyen arasında, tamam mı? Muhalefet yok, rubiyet tevhidinde ve uluhiyet tevhidinde de muhalefet yok. Herkes Allah'ı e, birlemiştir, isim olarak. Tasavvufçular dahi, uluhiyet tevhidinde ne manada? Yani bir tasavvücü sorsan Allah'tan gayrısına ibadet edilir mi? Yok der. Desen ki e, yeri gök kim yarattı? Allah'tır. Yine mekkeli müşriklere. Sorsan rububiyet tevhidini kim yarattı? Şey eğer rububiyet tevhidini sorsan onlar desen ki yeri gök kim yarattı? Allah derler. Ama ne uluhiye tevhidinde sorunları vardı onların? Mekkeli müşkülerin. Ama kıblı ehlinin, yani Müslümanım diyen fırkaların, hangi fırka olursa olsun bu 73 fırkadan vs. Hiç kimsenin müşkilatı yok. Ama ne kastediyorum müşkilattan? Rububiyet ve uluhiye tevhidinde müşkilatı yoktan ne kastediyorum? Yani... Onlara sorsan rububiyet tevhidine evet Allah hastır derler. Uluhiyet tevhidine sorsan evet yine Allah hastır derler kıble ehline. Yani mesela en basitinden bir tasavvufçuya sorsan rububiyet tevhidine evet rububiyetlik Allah hastır der. Uluhiyet evet uluhiyetlik Allah hastır der. Ama mukalefe eder mi? Eder o ayrı bir mevzu. Şirk koşar mı uluhiyet evinde? Koşar bu ayrı bir mevzu. Ama kabul etme babında kıble ehlinde bir sorun yoktur. O zaman ikiye ayırıyoruz. Bir, kıble ehliyim diyen iki, İslam'a gir İs İslam girmemiş olan İslam'a girmemiş olanları ne örnek veriyoruz? Mekkeli müşrikler. Mekkeli müşrikler inanç olarak Rububiye tevhidinde pek bir problemleri yoktu. Her ne kadar bazı noktalarda da varsa genel olarak ana, ana usul mevzularında yoktu peki. Tamam mı? Mekkeli müşriklerin. Mekkeli müşriklerin müşrik olmasının sebebi Uluhiye tevhidindeki sorundu. Daha çok. Kıbleh gelince, kıbleh elinde rubiyet ve uluhiyette muhalefet eden hiçbir fırka yok İslam'da. Kime hangi fırkaya sorarsan sor, ibadet kime yapılır? Allah'a. Allah'a yapılır der. Ha ama bunlar Allah'tan gayrısına ibadet ediyorlar mı? Edenler var mı? Varlar. O ayrı bir mevzu. Tamam? Asıl müşkülat olan daha çok kıblehler arasında isim sıfatlarda bu kavulmuş tarihte. Yani ben Müslüman İs İslam'a müntesibim diye Tamam mı? İslam fırkalarının arası daha çok isim sıfat tevhidinde ayrılmıştır. Ve nususları ve nasları yani Kur'an ve sünneti muameleye sokma noktasında, inanç edinme noktasında çeşitli gruplara ayrılmıştır. Bunları böyle altı kısımda ele alabiliriz mesela. Yani biz isim sıfatlarla alakalı naslarla karşılaştığımız zaman bu nasları nasıl alacağız? Bu nasları nasıl anlayacağız? Bu naslara karşı duruşumuz ne olacak? Ne yapmamız lazım? Birinci kısım ki biz bu bunlara ehli sünnet vel cemaat diyoruz. Ehli sünnet vel cemaat nasları Allah azze ve celle'ye layık olduğu şekliyle zahirini almışlardır. İsim sıfatlarla alakalı naslardan bahsediyorum. Yani Kur'an ve sünnette. Allah azze ve celle'nin herhangi bir ismini veya sıfatını gördükleri zaman onu Allah'a layık şekilde ispatlamışlar ve o nasların zahirini almışlardır. İşte böyle yapan fırka ehli sünnettir. Mesela en basit. Allah Kur'an'da şu ayeti duyduğu zaman ehli sünnet Er-Rahmanu Ar alel arş istava Rahman arşe istiva etmişler, etmiştir. Ayetini duydukları zaman diyorlar ki bu ayetin zahiri Allah Azze ve Celle arşa istiva etmiştir. Yani istiva alel arş ey ala alel arş demişlerdir. Arşın ist, Arş'a istiva etmek arşın üzerinde olmak demektir. Tamam mı? Diye anlamışlardır. Ve diyorlar ki ne demişlerdi bu ayet-i Biz Allah Subhanahu ve teala'nın kendisinin arşın üzerinde olduğunu söyleriz. Bunun dışında şeylere iltifat etmeyiz. Tamam? Ve Allah işte arşı yaratmadan önce neredeydi? Tamam mı? Eee İşte arşonun üzerindeyse şey e, Allah arşın üzerindeyse arşonu taşıyor muydu? Bu türlü şeylere ne yapmayız? Bidayı olarak, başlangıç olarak bunlara girmeyiz. İman ederiz. Ve hiçbir zaman demeyiz Allah Azze ve Celle'nin istivası, arşının üzerine istivası, hacetinden, ihtiyacından dolayıydı. Bilakis tam tersini söyleriz. Allah Azze ve Celle'nin arşının üzerinde olması ona ihtiyaç duyduğundan değildir ebeden. Bunu da beyan ederiz. Hacete binaen bunu da beyan ederiz. Allah Azze ve Celle kesinlikle arşa muhtaç değildi, tamam? Ancak mesela insan böyle değildir, insan buna muhaliftir. İnsan yatağın üzerindeyse o yatağa muhtaç olduğundan, yani yatağın üzerinde olmazsa yatak onun altından çekildiği zaman veya sandalye onun altından çekildiği zaman veya altındaki hayvan düştüğü zaman, ayağa takıldığı zaman o da düşecektir, muhtaç olduğundan onun üzerinde. Ama Allah Azze ve Celle de böyle bir şey yok. Allah Azze ve Celle'nin arşının üzerinde olması hikmetinden dolayı. Arşının üzerinde istiva etmesi hikmetinden dolayı. Tamam. O yüzden kulun herhangi bir şeyin üzerinde olması kendi hacetinden dolayıdır. Ama Allah'ın arşının üzerinde olması azametinden dolayıdır. Çünkü insanlar üzerindeki olduğu, olduğu şeye muhtaçtır. Mesela şu an benim bunun üzerinde oturduğum gibi. Ben buna muhtaç olduğumdan oturuyorum. Ama Allah arşın üzerinde Arş Allah'a muhtaç. Tamam mı? Arasında böyle bir fark var. Arş Allah'a muhtaç. Nasıl ki Allah Azze ve Celle melekleri tayin etmiş. Bizim yaptıklarımızı yazması için. Ama Allah Azze ve Celle muhtaç değil melekleri. O yüzden Allah harşın üzerine Allah harşa muhtaç mı ki arş'ın üzerinde olsun diyenlere bir soru sorarız. Allah Azze ve Celle'nin kendi ihtiyarıyla yani kendi dilemesiyle herhangi bir fiil yapması ve o fiil sonucu herhangi bir şey gerçekleştirmesi o şeye muhtaç olduğundan dolayı değildir. Bilakis hikmetinden dolayıdır. Tamam? Muhtaç mı ki Allah arşun üzerinde diyenlere deriz ki Allah muhtaç mı ki meleklere soruyor kulumu nasıl buldunuz. Namaz kılarken bulduk diyorlar veya işte uyurken bulduk vesaire. Ama bunlara sorsak bunların mantığıyla baksak Allah meleklere muhtaç olması lazım. Bu batıl. Nasıl ki Allah melekleri tayin ederken ona muhtaç değil. Bak, hatta hadislere dikkat et mesela bunlarla alakalı. Melekler onları Allah'a çıktığı zaman Allah sorduğu zaman meleklere Hadiste diyor ki Allah bildiği halde sorar meleklere nasıl buldunuz diye bildiği halde. Tamam mı? Bunda bir sorun yok. Demek ki Allah Azze ve Celle bir şey yapıyorsa illa ona muhtaç olduğundan değil. Ki böyle söyleyen insanların Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının da müşkilatı var demektir. Yani Allah Azze ve Celle'yi hakkıyla anlayamamış demektir. Bir insan eğer şöyle bir soru soruyorsa Allah arşın üzerinde mi, muhtaç mı ki üzerinde olsun? Bu Allah'a hakkıyla değerini verememiştir Allah'ın Kur'an'da dediği gibi. Onlar Allah'a hakkıyla değerini veremediler diyor Allah. İşte bunlar da Allah'a hakkıyla değerini veremediler. Çünkü neden? Eğer Allah'ın isimlerini, sıfatlarını fıkh etselerdi bunlar bu soruyu sormazlardı. Çünkü bunlar bu soruyu sorarken neyi unutuyorlar? Allah Azze ve Celle'nin hikmet sıfatını unutuyorlar. Allah Azze ve Celle'nin yaptığı her şey hikmetlidir. Kafiri ce cehenneme sokması bile hikmetlidir. Ama bu hikmet bazen bize malum olur, bazen meçhul olur. Allah bazen bir şeyin hikmetini bildirir, bazen bildirmez. Mesela neden öğle namazı dörte katta üç değil? veya beş değil. Hikmeti Allah katında. Neden sen namaza başlarken Allahu Ekber diyorsun? Eğilirken Allahu Ekber diyorsun? Secde aralarında gidip gelirken Allahu Ekber diyorsun. Secdeden kalkarken Allahu Ekber diyorsun. Bir tek sonra sonra semallahu lümenamd ediyorsun. Neden onda Allah Ekber Burada adama şu soruyu sorarlar. Sana ne? Değil mi? Bunlar neden? Çünkü bunların hepsi Allah'ın hikmetinde. O zaman Allah azze ve celle bir şey dilediği zaman o hikmetlidir. Allah Azze ve Celle'nin arşının üzerinde olması hikmetinden dolayıdır. Muhtaç olduğundan dolayı değil. Bir insan derse ki muhtaç, biz de dediği zaman meleklere muhtaç. Senin bu mantığına değil derse melekler o zaman arşa da muhtaç değil. İki, biz Allah Azze ve Celle onların anladığı gibi bir mahlukatın arşının üzerinde olması veya sandalyenin üzerinde olması gibi demiyoruz ki. Allah'ın hiçbir benzeri yoktur. Yani bunlar daha bunu da anlayamamışlar bu soruyu soranlar. Burası çok işgal. Yani bazen İnsan taaccüp ediyor bazı şeyler. Yani bir soru soruyor sana. Tamam mı? Sorduğu şeyi kendi akletmeden soruyor. İşgal noktası burası. Bu toplumda çok. Yani o adam o soruyu sormadan önce sana her zaman hüccet olarak geldiği bir şey var. Sen nasıl Allah'ın eli var dersin? Nasıl gözü var dersin? Nasıl e, arşın üzerine de dersin? Allah demiyor mu? Yani ne diyor bu adam? Onun bir benzeri yoktur. Sen nasıl bu sıfatları verirsin Allah'a? Tamam. Bu böyle yaklaşan adam sana diyor ki Allah arşa muhtaç mı ki arşın üzerinde olsun? Görüyor musun tenakuzu? Çelişkiyi görüyor mu kendi soyuyla? Halbuki o ön mukaddimeyi, az önce yaptığı ön mukaddimeyi arşta da yapması gerekirdi. hiç şey şeyun. Aynı cevap sana. Onun hiçbir benzeri yoktur. Yine aynı şekilde Eylül Sünnet mesela Allah Azze ve Celle arşın üzerindedir de dediği zaman hiçbir zaman bu Allah Azze ve Celle'nin cisim olmasını gerektirmez. Veya cisim olmamasını da gerektirmez. Ne manada? Bunu söylüyorum. Çünkü cisim meselesi mücmel. Cisim lafzı mücmel bir lafız. Kapalı bir lafız. Cisimden her taife, her fırka, her grup farklı şeyler kastedebiliyor. Cehmiye'nin cisimden anladığı var. Muhtezeli'nin anladığı var. Eşhari'nin cisimden anladığı var. Kime göre cisim? Neye göre cisim? Eğer cisimden, cisimden kendisinde sıfatlar bulunan kendisinde fiiller bulunan, dilediğini yapan, kendisine işaret edilen bir şey kastediliyorsa, evet Allah kendisinde sıfatlar bulunandır, kendisinde fiiller bulunandır, kendisine işaret edilendir. Ama cisimden kastın. Bir kısmı bir kısmına muhtaç bir şey kastediliyorsa, yani mesela sen bana hangi cisim söylersen söyle, onun cisim olması için bütün parçaları birbirine muhtaç demektir. Muyum? Eğer bu kastediliyorsa Allah bu manada cisim olmaktan münezzehtir. O yüzden Kur'an ve sünnetin ispatlamadığı mücmel lafızlar Kur'an ve sünnetin nefyen yani veya ispaten zikretmediği, yani ne ispat ederek ne de nefy ederek zikretmediği mücmel lafızlar her zaman tafsile muhtaçtır tavsillenmediği müddetçe cevap yanlıştır. Cevap verilirken de illa o lafse itibar alacaksın diye bir kaydı yoktur. Mesela cisim. Bir insan soru sorduğunda Allah cisim mi? Deriz ki cisimden kastın. Eğer cisimden kastın, kendisinde sıfatlar bulunan sonra kendisine işaret edilen veya bir fiil işleyebilen bir şeyse örnek cisimden kastın. Evet Allah o manada nedir? Cisimdir demiyoruz. Dikkat et. Evet Allah o manada Kendisine işaret edilendir. Nebis Aleyhisselam'ın işaret ettiği gibi. Kendisinde sıfatlar bulunandır. Kendisi fiiller işleyendir. Ama bak yine de o Kur'an sünnete geçmediği için cisim olarak kullanmıyoruz lafz. Eğer senin cisimden kastın, cisimden kastın, parçalara bölüne, bölünebilen bir şeyse, örnek, bazı mesela fırkaların zikrettiği gibi, sonra parçalarının birbirine muhtaç olduğu şeyse, Kendisini parçalarını oluşturduğu, ondan sonra mahlukatların içine hulûleden karışan bir şeyse, yaratılmış mekanların içinde bulunan bir şeyse, Allah bu manada cisim olmaktan münezzehtir. Tamam. Evet. Şimdi dedik ki, e, bir de şundan da bahsedelim. Dedik ki biz Selef Hakides'ini anlatacağız. Peki Selef kim? Selef sahabe. Sonra tabiin, tabi tabiin. Tabi. Mesela işte kim gibi mesela Ahmed İbrahim Ber, İmam Malik, Şafi, Ebu Hanife, Süfyan es-Sevri, sonra el-Ozaî. Ve diğer diğer imamlar, bunlar gibi bunlar ehli sünnet selef alimlerimizdir. Peki şu gün günümüzde günümüzde yani şu an yaşadığımız dönemde selefi var mıdır? Vardır. Ama ne manada selefi? Zamansal mı? Evet. Zamansal selefi yoktur. Zamansal selefiden kasıt 3 asırdır. Ama Selefi'den kastımız o 3 asırın yolunu takip eden, onların anladığı gibi anlayansa bu, mana, bu manada ise kastımız selefden evet Selefi vardır. Mesela siz, sizin Selefi olduğunuz gibi, benim Selefi olduğum gibi. Tamam. Çünkü Selef nedir? Eski. Biz de eskiye tabi olduğumuz zaman o ismi alırız. Selefi ismini alırız. Bize Selef denmez. Selefi denir. Arasında biraz fark var. Çünkü selef daha çok o döneme ıtlak edilir. Selefi kişilere daha çok ıtlak edilir. Tamam? Şimdi ne dedik? Başladık ki isim sıfatta da daha çok münakaşa ettiler. Fırkalar, İslam fırkaları. Ve münakaşa ederlerken tabii çeşitli şeyler söylediler. Dedik ki selef bu şekilde söyler. Ney? Kur'an ve sünnette isim sıfatlar hakkında varid olan nasları alırlar. Allah'a layık şekilde zahirini alırlar. ispat ederler. Nef yollanan yerde nef ederler. Allah kendi nefsinden nef yettiğini nef ederler. Tabi bu ehl-i sünnettir dedik. Dedik ki bunu altı kısımda alacağız. Bazı grup kişiler de vardır ki bazı fırkalar da vardır ki bunlar da demişlerdir ki biz de nasları zahiri üzere alırız demişler. Tamam mı? Ama onlar zahiri üzerine alırız derken ehli sünnetin zahirden kastettiğini kastetmemişlerdir. Onlar zahirden maalesef ve maalesef ne anlamışlardır? Teşbih anlamışlar. Demişlerdir ki biz de nasları zahir üzere alırız isim sıfatlaştırının. Yani Allah'ın eli ayetini duyduğumuzda deriz ki evet Allah'ın eli var. Ama bizim elimiz gibi. Bunlar müşebbihe fırkasıdır. Aslında müşebbihe fırkası şu an mesela rafizler vardır bizim günümüzde. Hala Şia'nın kolu. Rafizlerin tarihi eskiye dayanır. Rafizler aslında ilk dönemde müşebbihiydi. Mesela Hişam-i bin ceval vesaire gibi. Bu rafizlerin ilk akidesinin ilk dönemine baktığımız zaman müşebbihiydi. Sonra rafizler ileriki dönemlerde mutezileden etkilendiler. Ve sonra değiştirdiler akidelerini bunlar. Sonra mutezile Akidesini akide edinmeye başladılar. Ve hala o zamandan, yani akidelerini değiştirdiklerinden günümüze kadar hala o akideleri devam edilmekte. Mesela şu an İran'da yaşayan ee, Şii rafizilerin akidesi mutezile akidesidir isim sıfatta. Ama ilk dönemlerde müşebbihelerdi bunlar. Yani Allah'ın eli vardı derlerdi bizim elimiz gibi. Allah arşın üzerindeydi ama bir insanın bir arşın üzerinde oturması gibi. Allah'ın gözü vardı bizim gözümüz gibi. Müşebbihelerdi. Tamam mı bunlar? Şimdi tabi bunlar bu noktada daralete düşmüşlerdir. Bunlar Allah'a azze ve celle değerini hakkıyla vermediler. Böyle söyleyerek. Ancak baktığımız zaman ince bir nokta var. Yakalanması gereken. ilmi bir nokta. Şimdi bunlar tenakuz içindeler. Tamam mı? Bu müşebbiheler kendi içlerinde tenakuza düşmüşlerdir söylemleriyle. Çünkü onlara soru sorduğum zaman burayı yakalaman lazım. Bu... Tabiri caizse müşebbihelere reddiye olarak e, en böyle net ehli sünnetin istihdam olarak yani kullandığı en net rediyelerdendir. Şimdi müşebbiheler neden tenakuz içindeler kendi içlerinde, kendi söylemlerin söylemleriyle tenakuza düşmektedirler? Neden? Çünkü müşebbih'e her ne kadar Allah'ın sıfatları mahlukatın sıfatlarına benzetiyorlarsa da Allah'ın zatını mahlukatların zatına benzetmiyorlar. Bak şimdi. Şimdi senin bir zatın var ve sıfatların var. Zatının sıfatı var. Ne? Senin zatını oluşan, oluşturan sıfatlar ne? İşte elin, ayağın, gözün, kaşın, ee, değil mi? Vesaire. Topuğun, dizin, saçların vesaire, kulak. Değil mi? Bunların hepsi birer zati sıfat. Senin zatını oluşturan. Şimdi bunlara sorduğun zaman diyorlar ki evet sıfat hakkında varıyla olan nasların zahirini biz alırız. Ama zahirden, zahirden şunu anlarız. Allah elim var diyorsa insanların eli gibi. Bizim elimiz gibi. Gözüm var diyorsa bizim gözümüz gibi. Çünkü Allah anca bizim anlayacağımız kelimelerle bize hitap eder. Biz de bu kelimelerden bunu anlıyoruz diyorlar. Tamam mı? Ama bunlara soru sorduğun zaman siz Allah'ın sıfatlarını, mahlukatın sıfatlarına benzetiyorsunuz. Peki Allah'ın zatı mahlukatın zatı gibi mi? Ayırıyorlar bunu. Hayır, bunu demiyorlar. Demiyoruz diyorlar. Allah'ın zatı mahlukatlarının zatı gibi değildir diyorlar sorduğun zaman. O zaman bunlar zatla sıfatı teşbihte ayırıyorlar. Diyorlar ki Allah'ın sıfatları mahlukatın sıfatlarına benzer. Ama Allah'ın zatı mahlukatın sıfatlarından ayrıdır. Ancak bunlar otomatikmen kendi söylemleriyle tenakuza düşmüşlerdir. Nedir bu? Bu kaydı ezberleyeceksin. Yaz Gökçe bu kaydı sefat sifat, Fer on yaz bunu bu sifat, Annenesi sefat Fer on anize bu Fer on anize bu sıfatlar sıfatlar za feridir bak şimdi sıfatlar nedir Zatın Feridir zaten kendisindendir. Mesela sen bir beden olarak bir bütünsün. Senin elini attık, el zaten. Ayağını attık. Başını attık, kulaklarını attık, gözünü attık. Yani ne kadar vücudunda sıfatın varsa zaten sıfat organ olarak ne kadar hepsini attık, kim kalacak ortaya? Hı? Hiçbir şey. Şimdi Diyoruz ki enne sifat fer'un aniz zat. Sıfat zatın fer'idir. Tamam mı? Sıfatlar zatın fer'idir. Yani sıfatlar zattandır. Eğer zat, bak durum böyle olunca eğer zat yani Allah'ın zatı mahlukatın zatına benzemiyorsa otomatik olarak, lazimi olarak, daruri olarak, mecburi olarak sıfatları da mahlukatın sıfatına benzemeyecektir. Çünkü sıfat zattan bir ferktir. Tamam. Çünkü neden? Her sıfat şey her zatın sıfatı neye münasiptir? Neye göre? Her zatın sıfatları yani herhangi bir zatın sıfatları var. Her zatın sıfatları kendi zatına münasip bir şekildedir. Madem ki Allah Azze ve Celle'nin zatı, mahlukatların zatı gibi değil, o zaman bu zatta bulunan sıfatlar da Allah'ın kendi zatına münasiptir. Münasip olunca Allah'ın zatına bu sıfatlar, kulların da zatı Allah'ın zatından ayrı olunca, otomatikman sıfatlar ne oldu iki tarafında? Ayrı ayrı oldu. O zaman bunlar bu söylemlerin tenakuz içindeler. Siz neden? Allah'ın zatını, şey Allah'ın sıfatlarını, mahlukatın sıfatlarına benzetiyorsunuz da, zatını benzetmiyorsunuz. Enne sifat, fer'a ona nezdat. Yani Allah, bugün elim dediği zaman, eli kendi zatından değil mi? He? Eli kendi zatından. Durum böyle olunca bunların zaten otomatikman ne oluyor? Söylemleri batıl. Ama bunlar diyor ki, biz hayır elden, ayaktan, Anca işte bizim kendi ellerimiz, ayaklarımız anlıyoruz dedikleri zaman. Bu batıl. Bu gerek aklen batıl, şer'en batıl, lugaten batıl, hissen batıl. Şer'an nasıl batıl? Leysa kemisliği -le şey onun benzeri yoktur. Şer'an batıl. Aklen nasıl batıl? Aklen şöyle batıl. Koskoca azim olan Allah Azze ve Celle, aciz olan bir mahluka nasıl benzer? He? Hissen de batıl. Yani biz şu an nasıl hissen batıl? Biz şu an görüyoruz ki, şu an görüyoruz ki, nice mahlukat var, kendilerine has elleri, ayakları, gözleri var ama biri birbirine benzemiyor. Mesela senin kolunla kapının kolu birbirine benzemiyor. Senin başınla dağın başı birbirine benzemiyor. Filin ayağıyla veya filin burnuyla ne bileyim, bir maymunun burnu birbirine benzemiyor. Mahlukatlar arasında bile bu hissen bu farkı hissediyorsak, Halik ile mahluk arasında nasıl temasil olsun? Yani yaratanla yaratılan arasında nasıl bir menzellik olsun? Tamam? Mesela Allah Kur'an'da buyurduğu zaman, mesela Allah Kur'an'da ne diyor? "Beliye onun iki eli açıktır. Lima halaktu bi yadayhi." İki elimle yarattığıma tipinde lafızlar var. Tamam? Bunu duyan hiçbir aklı başında insan Allah'ın eli kendi elidir şeklinde anlamaz. Allah'ın ayetlerini düşündüğü zaman. Allah Kuranda ne buyuruyor? Wa ma qadarullah hak kadrihi Bak şimdi. Onlar Allah'a hakkıyla değerini veremediler. Wa al ardu jamiyan kabdetuhu yom al qiyama. Wa al-samaatu bi yaminhi. Subhanahu wa taala ammi yushkon. Kıyamet günü bütün yeryüzü onun kabzasındadır. Onun yeminindedir. Allah onların şirk koşuluklarından münezzehtir. Bak şimdi. Başka bir ayette yine. Yawma natris semae kataytis sicil lil kutub kema bada'na awwala halqi nu'iduhu wa'dan aleyna inna kunna fa'ile. Yazılı kağıtların bu tomarı var ya. Onları diyor dürer gibi göğü toplar düreriz diyor Allah. Tıp Tıpkı ilk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar o hale getiririz. Bu üzerimize aldığımız bir bir vaat oldu. Biz bunu yaparız diyor Allah. O zaman bu kağıtları dürer gibi duracak Allah. Kıyamet günü bütün yeryüzü onun kabzasında. Yani Allah'ın böyle bir eli var. Bu kadar azametli. Tamam mı? Nasıl biz böyle azametli bir varlığı, yani Allah azze ve celle'yi aciz, bir mahlukata benzetebiliriz. Yani Allah'ın eli biz, bizim elimize benziyorsa yani biz hani yeryüzü bizim kabzamızda biz bunu cesaret edebiliyor muyuz? Söyleyebiliyor muyuz yani? Bu nasıl bir el ki Allah Azze ve Celle kıyamet günü bütün yeryüzü onun kabzasında olacak? Yani nasıl böyle bir azametli halikı aciz mahluka benzetiriz? Hepsi batılı. İnsan bir kağıda alır, dürer. Çok basit dürebilir. Alır bir kağıdı, çok basit dürer. Ama bütün beşer bir araya gelse semayı tutup düremezler. Bu ebeden mümkün değil. Bundan dolayı bu müşebbiheler dalalet ehlidir. Çünkü onlar Allah'a hakkıyla değerini vermemişlerdir. Peki onlar küfre girmişler mi? Evet küfre girmişlerdir. Onlar küfre girmişlerdir. İstedikleri fiil olarak küfre girmişlerdir onlar. Ne diyor mesela imam Buhara'nın şeike, Nümaym bin Hamat, al-Huzawi rahimahullah. Diyor ki, "Men şebbah Allah'ı bi halkıhi fakat kefer. Kim Allah'ı mahlukatına benzetirse küfür etmiştir. Ve men cehdeme, vasafabihi, nefsuhu fakat kefer. Kim de Allah'ın kendisi niwas ettiği şeyleri inkar ederse küfür etmiştir. Sonra ne diyor sonunda Ve lisfi ma vasaf Allahu bihi, nefsuhu, vla rasuluhu teshbihen. Allah'ın ve de Rasulunun kendisini vasfettiği şey, Allah'ın kendisini vasfettiği veya Rasulunun onu vasfettiği şeylerin hiçbirisi teşbih değildir. O zaman diyoruz ki bunlar darale tehibi müşbibi. Bu da işte nasları e, anlamada, yani nasları anlama yaklaşımında bulunan ikinci gruptur. Yani bunlar bu tip anlıyorlar. Şimdi üçüncü kısımda nasları almışlar. Tamam mı? Ve zahirinin hilafına biz anlarız demişlerdir. Yani mesela bunlara mesela üç tip ayetler geldiği zaman. Mesela Arş'a istiva etmiştir. Derler ki istiva yani istevla demek. Hükme altına almıştır. Yedullah Allah'ın eli geldiği zaman diyorlar ki kuvvetuhu, nimetuhu demişler. Yani Allah'ın kuvveti, nimeti. Vechullah Mesela Allah'ın yüzü ayeti. Demişlerdir ki sevabı Allah'ın sevabı. Muhabbetullah, Allah'ın muhabbeti. Duydukları zaman demişlerdir ki Allah'ın sevabı yine. Gadabullah, Allah'ın gazabı. Duydukları zaman demişlerdir ki intikamı. Ve bu, buna benzer yani. Demişlerdir ki Allah Azze ve Celle'nin el, yüz, bu türlü vasıflarla vasıflanması imkansızdır. Allah'a biz bundan tenzih ederiz demişlerdir. Ancak onlara tabi reddiye bu tabi şu an mukaddime et sadedinde olduğumuz için mücmel olarak yani mücmelden kastım böyle özet olarak muhtasar olarak anlatıyoruz. Bunlar tavsili gelecek hepsi ileride. Ancak basittir bunlar reddiye. Bunlar diyor ki yani ne diyorlar bunlar? Diyoruz ki neden siz reddediyorsunuz? E, ayetin zahiri ortada. Diyorlar ki hayır biz ayetin zahirini alamayız. Allah bundan çünkü Allah bundan başka bir şey murad etmiştir zahirinin dışında bir şey murad etmiştir. Biliyoruz ki eğer bu sizin söylediğiniz bir şey olsaydı, bu sizin söylediğiniz bir şey olsaydı, Allah zahiri küfür olan şeylerle bize hitap etmiş. Çünkü bunların zahirini zahirini biz de, zahirini alsak desek ki Allah'ın eli vardır. Bunlar ne diyorlar bizim bu lafımıza küfür. O zaman bunlara göre Allah azze ve celle bize küfürle hitap etmiş. Ama bu küfürle hitap ettiğin şeyin şeyin zıttını murad etmiş Allah. Bunların ne bu söylediğini görüyor musun? Dalaleti. Halbuki Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Yubeyyinullahu en entadillu. Sapmamanız için Allah size açıklama yapıyor diyor ayette şimdi. Bak şimdi. Sapmamanız için Allah size açıklama yapıyor. Şimdi o zaman Allah bize açıklama yapıyormuş. Peki biz bunların anladığı gibi anlasak. Yani bunlar ne diyordu? E, siz zahirini anlarsanız küfre girersiniz. Peki zahiri küfürse bu ayetle nasıl bağdaştıracağız? يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ Sapmamanız için Allah size açıklama yapıyor. Bunlara göre Allah'ın yaptığı bu açıklama küfür. Sapmamamız için Allah bize küfürle Sa Sapmamamızı istiyor ya Allah. Sapmamamız için Allah bize küfürle hitap ediyor. Ne diyor yine başka ayette <gülüyor> يُرِيدُ اللّٰهِ لُيُبَيِّنَ lekum. Allah size açıklama yapmak istiyor. Bize açıklamak isteyen, dini anlatmak isteyen, dini açıklamak isteyen bu Allah zahiri küfür olan lafızlarla, küfür olan ibarelerle bize yöneliyor. Hepsi otomatikman ne oldu? Batıl. Ama bunlar ne diyor biliyor musun? Çok ilginçtir, komiktir. Böyle hem e, insanları güldürüyorlar hem de kendilerini gülünç duruma düşürüyorlar bunu söyleyerek. Diyorlar ki Allah bu tür şeylerle bize cümlelerle hitap ediyor ama bunun tersini kastediyor veya bu hitap ettiği bu cümleleri kastetmiyor aslında Allah. Bunun da sebebi şu. Allah böyle yapıyor ki bizim sevabımız artsın diye. Neden? Çünkü bu nasları biz gördüğümüz zaman Allah'ın Allah'a bununla vasıflamak imkansız. Bu bizim aklımıza ters. Böyle bir Allah olamaz. O zaman Allah da bizi bizim de bizimle bu türlü cümlelerle bizimle bizim muhatap aldığı zaman otomatikmen bizim önümüze ictihad kapısı açılıyor. Yani ne manada? Allah bize zahiri küfür olan lafızları söylüyor ki biz de çalışalım, gayret gösterelim. Nasları anlamaya çalışalım, birer aklımızla e, gayret gösterelim, cehd edelim ki böylece bu gösterdiğimiz cehtten dolayı ecir alalım. Eğer diyor Allah, diyorlar ki eğer Allah bu cümlelerle gerçekten zahiri kastetseydi bizim pek bir sıvabı almamız düşünülemezdi. Zaten apaçık ortada hiçbir cehtimize gerek kalmayacaktı, anlayacaktık, iman edecektik. Ama biz bu nasları anlamak için gayret gösteriyoruz, aklımızı yoruyoruz, düşünüyoruz vesaire. Ve sonuçta da hakka varıyoruz. Bu çehtemizden dolayı, bu cühtümüzden dolayı ne yapıyoruz? Sevap alıyoruz. Ya sübhanallah. Yani sırf Allah bazı kullar çet edip sevap alsın diye küfür bir lafız, küfür cümlelerle bize hitap ediyor yani Böyle böyle yani. yani görüyor musun delaleti? Yani Allah bazı kullar işte ecir alsın diye ben bunlara küfürü bir şey söyleyeyim zahir küfür olan cümlelerle gelin. Bunlar da zahiri küfür olan bu cümleleri anlamak için cehdetsinler. Sonra bu küfürden çıksınlar. Hakkı bulsunlar. Batıl yani. Bunların hepsi batıl. Mesela bir insan gelse şimdi bize dese ki insanlar işte hacca giderken uçakta gidiyorlar, arabayla gidiyorlar. Ama ben topal olan bir eşeğin üzerinde Tamam. Topal olan bir eşeğin üzerinde harca gideceğim. Bazen bu eşeğe bineceğim. Bazen ineceğim yürüyerek gideceğim. Geri gelirse eşeğe yardım edeceğim sürükleyeceğim de topal diye. Böyle gideceğim. Çünkü bunda çok cehdetme olayı var. Çok bir yorgunluk arz edecek bana. Ben de buna sabredeceğim. Ve bu yorgunluğa göğüs gereceğim Allah için. Bu bana ezir verecek. Böyle bir insan gelse bize sorsa dese ki ben bundan acil alır mıyım ne deriz biz buna? Hayır acil alamazsın bunu. Bu yaptın batıl. Çünkü bu senin kendi seçiminle e, isteyerek girdiğin zorluk. Hani işte hacca hiçbir engel yok şey. Çok engel vardı da gidemiyordun da şudu da buydu da sen mecbur kaldın gittin. O senin ihtiyarından dolayı, senin seçiminden dolayı değildi. Bu, bu bir derece tamam buna bir şey demiyoruz. Ama bu zorluğu sen otomatikman kendi ihtiyarınla kendini soktuğun bir şey yani kendini teklife mükellefeye soktuğun bir şey bu. Kendi üzerine yüklendiğin, kimsenin senden istemediği halde kendi üzerine yüklendiğin büyük. Bundan dolayı sen bu yaptığında nezir almazsın. tamam? Bundan dolayı nebi sasirlem mesela bir adam nezir diyor, adak ediyor neden? Güneşte durmaya adak ediyor. Nebi sasirlem onun gölgeye çıkmasını emrediyor. Ve kendi nefsini azab etmesini yasaklıyor nebi sasirlem. Bu kararı var hadis. Allah hatta Allah Kur'an'da ne diyor? Ma yefalullahu bi azabikum in şekertum ve emantum ve kana Allah şakiran alime. Eğer şükrederseniz ve iman ederseniz Allah size neden azap etsin? Değil mi? Evet. E şimdi o yani bu Mutezile'nin bu yani bu tatilcilerin bu söylediği çok batıl. Allah bize zahiri küfürle bir şeyle hitap etmiş. Ta böyle cehd edelim o hakkı bulalım ki sıra... Bunlar hepsi, kend... hepsi batıl Hı. Tamam Yine dördüncü grup da Nastara anlama adı altında Dördüncü grup da demiştir ki biz burada susarız Ve tefvide gideriz Mufavvide fırkası dediğimiz bunlar Yani ne Kesinlikle demeyiz şu ayetin manası şudur Şu ayetin manası şudur Demeyiz bilakis susarız Kur'an okuruz hadisi okuruz ancak öyle bir okuruz ki bunları sanki böyle hiç o dili bilmiyormuş gibi okuruz. Hani işte Arapça bilmeyenin, bilmeyen bir insanın Arapça okuması veya İngilizce bilmeyen bir insanın İngilizce okuması gibi. Bunu kastediyorlar yani. Böyle yaparız diyorlar. Biz okuruz Kuran'ı. Ama sanki o dili bilmiyormuş gibi okuruz. Bu fırka bunu söylüyor. Yani sanki biz Arapız tamam mı İngilizce okuyoruz. Bunun gibi. Ve İngilizceyi de bilmiyoruz ya bu arada. Aynı bir Arap'ın yani Arapça bilme şey, İngilizce bilmeyenin bir insan İngilizceyi okuduğu zaman ne anlarsa biz de onu anlarız. Yani hiçbir şey. Bunun eşittir karşılığı hiçbir şey. Neden? Çünkü diyor ki biz bu isim sıfat naslarını gördüğümüz zaman el diyor burada. Şey yet diyor. Biz buna yet deriz. İstiva diyor. Biz buna istiva deriz. Ama istivanın manasını bilmeyiz diyorlar. Bak keyfiyetinden bahsetmiyorum ha. Kelimenin manasını bilmeyiz diyorlar. Biz biliriz. ehl sünnet olarak biz ne diyoruz? Biz bunu biliriz. Allah'ın arşının üzerinde olması ne demek? Mana olarak biliriz. Ama keyfiyetini bilmeyiz. Nasıllığını bilmeyiz. Ama bunlar mana dışında şey, keyfiyet dışında manasını da inkar ediyorlar. Manasını bilmiyoruz diyorlar. Allah'a havale ederiz. Yet, yet demektir. İstiva, istiva demektir. Ama ney bu istiva? Yok. Halbuki biz ne diyoruz? İstiva malumdur. Ne? Üstte olma. Manası belli. Elin manası belli zihindedir. El dediğin zaman herkes anlar elin manası. Ama Allah'ın eli nasıl onu bilmiyoruz. Bunlar keyfiyetten bahsetmiyorum. Manayı dahi inkar ediyorlar. Bun, i̇şte bu manayı inkar edenler mufavvidadır. Ve İbn-i Teymiye der, deru taardel akıl ve nakıl da diyor ki bunlar ilhad ehlinin sözlerinden daha pistir bu mufavvidenin şeyi. Tatilcilerden, müşebbihelerden daha pistir. Yani çünkü neden? Bunlar, bunlara göre Allah Azze ve Celle bize öyle şeylerle hitap etmiş ki içi bomboş, hiçbir manası olmayan cümleler anlatmış bize. Yani haşa Allah abesle iştihal etmiş. Boş şeylerle iştihal etmiş. Hani bu şeye benzer işte e, e, işte Arap bir kavme Türkçe bir kitap indirmeye benzer. Hiçbir manası yok. Batıl. Ala <gülüyor> hal. <gülüyor> Onlar gelecek zaten. Bundan dolayı diyorlar ki bütün bu şey nasları İsim sıfat nasların hiçbirisi bizim için manası malum değildir. Onlara onlardan birisine dediğin zaman Errahmanu alal arşes teva. Bel yedahu mabsuutatan. Rahman arşes etmiştir. İki eli onun açıktır. Yeb kavve cuhran bik Rabb'inin vecihi baki kalacaktır. Ne diyorlar? Allahu alem. Yani bunların manası ne bizim bilmiyoruz. Allahu alem. Vece vech veceh demek. Yani vecih vav jim h harfi bir araya gelmiş. Bu kadar. İçi boş bir mana. Mesela ne gibi Mesela sermerdi. Salladım. Sermerdi ne demek? İşte bilmiyoruz. Türkçede var mı bunun karşılığı? Yok. Ama diyelim ki ben tuttum bir sözlük bastım. Sermert yazdım. Tamam mı? Hı hı. Sen o sermerti okursun. Diyorsun ki biz bu sermerdi iman ediyoruz. Ne manada iman? Bu sermert bu sözlüğün içinde var. Hı. Aynı işte bu ayet bu Kur'an'ın içinde var. Bu kadar. Başka hiçbir şey bilmiyoruz. Sermert. Aynı onun gibi. Tamam mı? Yani bu o kadar batıl ki Allah Azze ve Celle'nin yani kelamına zıt. Kur'an'ın ruhuna ters bu. Allah Kur'an'da ne diyor? Kitabun enzennâhu ileyke mubarekun, liyeddebberû âyâtihi ve liyedzekkera ulil elbâb Sana e, bu mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik diye Allah. Demek ki Kur'an öğüt almak akıl etmek için indirilmiş bu ayetler. Tamam mı? Düşünmemiz için. Mi? Peki manası bilinmeyen, içi boş olan şeyin neyini düşüneceksin? Ben sana diyorum ki, "Sermet mekonnastret salladım." Düşün bunu nasıl düşüneceksin? Düşün bakayım. Bu lafızları lafız olarak iman ettin şimdi. Ben sadık bir insanım, iman ettin. Hani Kur'an sadık ya. içinde kelimeleri iman ettin. Düşün bakayım bu söylediğimi az önce salladığım. Nasıl anlayacaksın? E bitti. Bunların söylediği bunların söylediği tamamı ile Kur'an'ın zıttına ters, şey ruhuna ters. Bundan dolayı İbn Teymiyye rahimehullah bunların sözleri, Mufavvida'nın sözleri İlhad ehlinden daha batıldır. Ve maalesef ve maalesef günümüzde birçok ehli sünnet adı altında dahi insanlar özellikle bunlar daha çok Arap ülkelerinde var, ehli sünneti Mufavvida ile itham etmişlerdir. Hatta bunların başında günümüzde yaşayanlar, yaşayan e, e, günümüzdeki selefilere düşmanlık eden bazı yazarlarda da bu var diyorlar ki ehli sünnetin mezhebi ikidir. Ya tatil edeceksin e, şey ya edeceksin, ya da mufavvidalık yapacaksın. Yani içini boşaltacaksın. O yüzden diyorlar ki e, ehli sünnet mufavvidaydı. Çünkü mesela ehli sünnetten birçok lafızlar var mesela Ahmet İbn Hanbel'den ve başkalarından emir ru hakeme et. İşte bu nasıl nasıl gelmişse öylece geçiştirin. Ehli sünnetten böyle lafız çok bak diyorlar ehli sünnet bu lafızları kullanmışlar. Demek ehli sünnet mufavvida. Lafızları geldiği gibi geçir, geçiştirin demişler Ehl-i Ve o yüzden ve bugün e, maalesef ve maalesef birçok insan bu hastalığa düşmüş. Ve mufavvide onlarca kişi tanıyorum. Gerek Arap ülkesinden gerek Türkiye'den dahi. ilimle iştigal eden dahi onlarca mufavvide tanıyorum. Bunlar batılı. Ve ehl Sünnet'i mufavvide olarak söylüyorlar. Diyorlar ki biz Ehl-i Sünnet'ten mufavvidalık anlıyoruz. ehl Sünnet hiçbir zaman... Yani mesela ona sorduğun zaman Türkiye mesela bu adam Yedullah dediğin zaman evet diyor Yedullah Allah'ın yedi Eli deme diyoruz yok Allah'ın yedi diyorum ben ona İçi boş ya el diyemiyor Yed yed demek İstiva üstü olmak diyorsun değil mi yok istiva istiva Ney işte istiva istiva bilmiyorum İçi manası bilmiyorum İstiva istiva hı hı. Bu manası boş Böyle inanıyorlar Ehli sünnetin bu lafızlarını yanlış anlıyorlar Çünkü ehli sünnet diyor ya şimdi Emir ruha kema caed Onlarca selef aleminden geçmişte bu lafız var Geldiği gibi geçerin bu cümleleri, şey bu nasları. Peki nafızlar bize neyle geliyor? Manası ile beraber geliyor, değil mi? E, tamam, olduğu geldiği gibi alırsak biz bu nafızları, o zaman manasıyla alacağız demek. Bak demek anlayamamış bunlar selefi. Çünkü bunlar diyor ki selefin nafızlarına baktığımızda, imam Ahmed olsun, diğerleri olsun, bir sürü e, cümlede şu, şu tip cümleler kullanan selef ahlamlerimiz var. Diyorlar ki bunlar var kaynaklarda bir sürü çok, Laale Kâide, Khalil'in çok var. Diyorlar ki Emir Ruha kema canet. Bu isim sıfatlarla alakalı nasları geldiği gibi geçiştiriniz. Onlar bu cümlelerinden ne anlamışlar? İşte geldiği gibi geçiştiriniz. İstiva istiva din susun manası yok. Bu batıl ve bunu selefi mezhebi olarak söylüyorlar. Ebu Hanife, İmam Şafi, Ahmet İbni bilmem e, Malik. Hepsi böyle inanıyordu diyorlar. Mufavvidaydı eli Sünnet'in. O yüzden günümüzdeki e, yazarlardan bile çok var bunu söyleyen. Ehl-i Sünnet'i mufavvidalıkla itham etmişlerdir ve de bu hak mezhep olarak söylemişlerdir. Ya biz tevil ederiz Matur'da Eşari gibi ya da mufavvide oluruz. İkisi de haktır demişler. Bunu söyleyen çok. Mesela bugün bile mesela Ahmet Mahmut Ünlü diğer bir ismiyle mesela Cübbeli Ahmet Hoca mesela itikada da altında kitabı var. Diyor ki Ehl-i Sünnet 3'tür. Matur'da Eşari ve e e Selefi. Kendi kitabında bu. Itikat kitabında yazıyor bu. Selefilere diyor ki ehli sünnettir. Ama selefilikten bizim şu an anladığımız, gerçek bizim anladığımız selefilikten bahsetmiyor. Mufavvidayı kastediyor. Çünkü o selefi de zannediyor. Cübbeli diyor ki, açık açık söylüyor mesela. Diyor ki ben bu konuda İsa, e, Ebu Hanife gibi düşünmüyorum. Neden? Çünkü diyor ki Ebu Hanife halefti. Şey selefti biz halefiz. Ama o batıl da demiyoruz. Haktır ama ben halef kısmını alıyorum. Çünkü onlar mufavvidaydı. Manalarını geçiştiriyorlardı. Bir mana yüklemiyorlardı. Biz ise mana yüklüyoruz. Ama zahirin dışındaki mana yüklüyoruz. O yüzden bugün Arap ülkelerinde olsun, Türkiye'de olsun veya başka ülkelerde olsun binlerce hatta, binlerce desem abartmam. İslam adı altında yazar var. ehli Sünnet'i mufavvide olarak dünyaya tanıtıyorlar. Var bu. Ve Türkiye'de de yavaş yavaş başladı. İsim vermeyeceğim. Ortaya çıkacak zaten. Hemen hemen herkesin tanıdığı yavaş yavaş çıkmaya başladılar ve bunlar söylüyorlar. Ve söylerken de maalesef ehli Sünnet'in lafızlarını getiriyorlar ortaya koyuyorlar. Fıketmediğimiz zaman her derste beyan ediyoruz. ehli Sünnet'in lafını fıkh etmediğimiz zaman önümüze bunlar eşgal olarak çıkacak. Sonra tabi sen şöyle yapıp kurtulabilirsin. Bana ne beni ilgilendiren Kur'an Sünnet bana ne o alimlerden o da senin batıllığın olur. Yıllardır selefiyim diyorsun. Bugün de önüne böyle bir işgal geldiği zaman seleften bana ne ben selefiyim değil mi, mi? diyeceksin ne diyeceksin yani. Ben Kur'an sünneti tek başıma imam mı diyeceksin? Ne ya? Hepsi batıl mı yani? Bu Ahmet ben Anbel. Düne kadar selefi alim diyordun. Şimdi i̇mam Şafi selefi alim diyordun. Şimdi önüne onların bu cümleleri çıktığı zaman bana ne onları demeyeceksin? Bak bakalım acaba söyledikleri mahallinde mi? Yerinde mi? Al sana işgal mesela. Emirruha hakem caid. Onlarca lafız var. Geldiği gibi geçiştirin nastarı. Bunlardan mufavidalık anlamışlar ve bunları halkın önüne koyuyorlar. Bakın selef müfavvidaydı. Bu batıl. Çünkü neden? Onların o cümlelerinin içine baktığımız zaman mana ispatladıkları belli. Emir ruha kema caed. Geldiği gibi geçtirin. Lafız neyle gelir? İçerdiği mana ile beraber gelir. Yani o zaman selef ne demiş oldu? Manasıyla beraber geldiği gibi geçtirin. Çünkü bir şey neyle gelir? Bir Arap herhangi bir şeye niçin isim koyur, koyar? O isim o manayı içersin diye. Yani Arap sandalye dediği zaman bu sandalyenin içeriği yok mu bir manası? Kapı dediği zaman bu kapının bir manası yok mu? İnsan dediği zaman yok mu bir manası? Sen o lafızları geldiği gibi geçtirdiğin zaman neyle geçtirdin? Manalarıyla beraber geçtirdin. O zaman demek ki selefte mananın ispatı varmış. Bunların dediği gibi işte bazı harflerin bir araya gelerek bir kelime oluşturması değil. Bu kelimelerin içinde mana var. Anladın mı? O yüzden selefin o lafızları çok açık. Selef emirruh Hakemaca acet geldiği gibi geçtirin. Bu ne demek? Yani Allah elim var diyorsa elim var. Geldiği gibi geçiştir. Deme ya işte elinden maksat bu mı buradan maksat mı? Bu mu? Çok açık. Tamam mı? Hatta İmam Malik'in net lafı var. İmam Malik istiva, keyfi istiva diye sorduğunda mescide giren adam. İmam Malik ne diyor? Başını sallıyor. Ne diyor? El istiva o ma'lum. İstiva ma'lumdur. Ya görüyor musun? Demek ki bak. İçini dolduruyor bunlar. İstiva ma'lum. Yani Arap dili edebiyatında ma'lum. Manası ma'lum. Ama neyi meçhul? Vel keyfu meçhul diyor. Keyfiyeti meçhuldür. Bu İmam Malik'ten mütevatirdir. Selef, halef hepsi bu rivayeti kabul etmişler. Lale kaide vesaire var mevcut. Bunda kimse mukarefet etmemiz zaten. Bu İmam Malik'ten sabit olduğu. Ümmette icma var. Bidat ehli dahi bunda icma etmiş. İmam Malik'ten bu lafı sabit. Diyor ki emirruha şey el istiva'u ma'lum ve keyfu meçhul. İstiva ma'lumdur. Keyfiyeti meçhuldür. Biz istiva deriz ma'lum. Ne demek ma'lum? İstiva ma'lum ne demek? Yani üstte işte olma manasını dolduruyoruz. Tamam mı? Yani mufavide gibi demiyoruz. İstiva istivadır. Ama manası yok. Hayır, biz manasını biliriz eli sünnet olarak. Keyfiyetini Allah'a havale ederiz. İstiva üstü olmak ama Allah'ın arşının üstünde olmasının nasıllığı bize meçhul. Tamam? O yüzden diyoruz ki bir kere bu Kur'an'ın ruhuna ters. Yani Allah Kur'an'da ne diyor? Nezelen aleike'l-kitabeti beyanen li şey. Biz sana kitabı indirdik her şeyi açıklamak adına. Biz bu kitabı indirdik. Her şeyi açıklayıcı olarak. Her şeyi açıklayıcı olarak bu Kur'an'ın manası boşmuş bunlara göre. Bu nasıl olacak ya bu? Yani nasıl bir mantık? Yani düşün ki böyle 3 hayırlı asır gelmiş. Bunlar diyor ki bu 3 hayırlı asır müfavvida. Ve bu müfavvida bunların söylemiyle Kur'an'ın hiçbir manasını bilmiyor. Bu nasıl olacak? İbn eee yani İbn Abbas'ın talebeleri, mesela İmam Katade İmam Mücahit, İmam Mücahit mesela. Kur'an'ı baştan sonra İbn Abbas'ın yanında okuyor. Ve her okuduğumda her ben cümlede durup sorardım diyor manasını. Demek ki bunlar selefinininde bu nasların manası mevcut. Bunların dediği gibi manası yok değil. Yani kelimelerin içi boş değil. Özellikle bu mufavidalık mevzusu üzerinde çok uzun durmamız lazım ileriki derslerde. Çünkü hakikaten bu işgal geliyor. Girdi Türkiye'ye ve gittikçe geliyor. Ama insanlar farkında değil. En basit örneği geçen bir tane Selefi bir arkadaşım. İlimle de iştigal eden, Arapçası da olan, hatta yurt dışında da okumuş bir arkadaşım. Geldi sevinçle bana diyor ki, Diyanet bir kitap bastı. İslam akidesini anlatıyor ve yazarı o kadar mükemmel yazmış ki Selefin hak mezhep olduğunu söylüyor. Ve isim sıfatları aynı bizim gibi ispat ediyor. Ben de merak ettim bunu bana söylerken bir yayın evindeyiz. Dedim ki bu hangi yayın evinde? Dedi ki Diyanet bastı ve Diyanet'in kendi yayın evinde var bu. Diyanet'in yayın evine gittiğimde aldım o kitabı diyor ki biz Allah'ın eli var deriz. Allah istiva etmiş deriz. Allah gözü vardır deriz. Ben de dedim ki güzel gidiyor şimdi. Ama yolda giderken bile yayın evine aklımda vardı. Kesin bu adam mufavid alıyor söylüyor. Çünkü imkansız. Diyanet koskoca bir kitap basacak ve burada selef akidesini net bir şekilde savunacak. Gittim baktım adam sonunda anlatıyor. Bunların işte hakem kema Et işte. Bunları geldiği gibi geçiştirin. Yet, yet, yet deyip susarız. Yedin manası yettir. İstivanın manası istivadır. Yani ne? İstiva işte elif, sin T, vav, ille tarfi vesaire bir araya gelmiş bir kelime oluşturmuş manası yok. Numarkay gibi. Numarkay ne demek? Yok işte manası. Salladın bir kelime. Aynı bunun gibi işte. Aynı şeye benzer. Benim, cebim, be, benim numarkayım var. Nedir numarkay? İşte numarkay. Bilmiyoruz mu? Aynı bunun gibi. Ama bunu anlayamamış arkadaş. An anlayamamış. İşte işgal. Sorun. Çok büyük sorun var. Akide'yi fıkh etmede. Seyret'in lafızlarını fıkh işgalimiz çok. Bunların hepsi hastalık bizim başımıza. Bunlardan arındırmamız lazım. Yani mesela bu arkadaş e, çok büyük bir sevinçle gelebiliyor ve aynı bunu selef akidesi gibi anlayabiliyor. Demek ki uyarıcılar olmazsa adam belki de alacak o kitabı da dağıtacak. Belki de insanların önünde görecek yani halkla tartışırken veya insanlarla tartışırken bak diyanet de bizim gibi düşünüp belki önüne koyabilecek insanları. Sonra insanlar muhavvide olacak. Müşebbihe olsa daha iyi. Müşebbihe muhavvide olan bir insan dese ki istivanın içi boş, başka bir insan dese ki Allah'ın istivası bizim istivamız gibi. Müşebbihe daha hayırlı ondan. Allah'ın istivası bizim istivamız gibi diyenler daha hayırlı. Mufavidada. Çünkü mufavideye göre Allah abbesle iştikal etmiş. Allah bu Kur'an'ı indirmiş. Düşünün demiş ama manası olmayan bir şey düşünün demiş. İçi boş. Ve bu mufavideye sorsan desen ki siz ahkam ayetlerini anlıyor musunuz? Namaz, oruç, zekat bunlarla alakalı ayetlerin manaları yani bu la bu ayetlerde geçen bu lafızların içi dolu mu? Bunların manası var mı? Evet, onların var diyorlar. Bak şimdi. Ahkam ayetlerinin manasını ispat ediyorlar, var diyorlar. Ama sorduğunuz zaman bunlara isim sıfat yok, onlarda mütefride gideriz, içi boştur. Yet yet demek. Onlara sorsan salat ne demek Derler Namaz. Salat işte Za, e, Türk Türkse namaz der. Arapsa anlatır şeklini anlatır vesaire. Tamam mı? İbadetin maksu e, işte ibad- ibadetin maksududun tebde bit tek e, e, e, bit ve bittekbir te- y- yiftetüp bittekbir ve yuxuteten bil bitteslim. Anlatır sanan namaz işte tekbirle başlar, damal selamla biter vesaire. Sorduğun zaman muvafidey. Namaz ne? Der ki namaz şey salat ne? Der ki salat namaz demek. Siyah ne? Siyah oruç demek. Al Hajj ne? Der ki Hajj Hajj demek. Teyemmüm ne? Teyemmüm, teemmüm de. Teyemmüm işte toprakla alınan abdest demek vesaire. Sana anlatır. Bak bunların bunlarda tefhide gitmiyorlar. Peki Allah'ın yedi orada yedi eldemeyiz. Allah'ın istivası Üstü olmak demeyiz. Nedir peki yet? Yet, yet demek bilmiyorum. İstivanı, istiva ne? istivanı istiva ne demek bilmiyorum. Anladın mı farkı? Evet. Şimdi o zaman bu munfavidaya göre bak şimdi. Sübhanallah. Onlara soruyorsunuz siz. Bu ayetlerin iç ve hadislerin içindeki ahkamla olan konuları yani namazı, zekatı, orucu, haccı anlıyor musunuz? Anlıyoruz diyorlar. Malum mu bunların manası diyoruz? Malumdur diyorlar. Peki niçin siz Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını da bu şekilde malum olarak, yani sıfatlarının manası, sıfatlarının iç, sıfatlarını beyan eden lafızların manası, niçin bunları bunlarda malum demiyorsunuz? Halbuki bunların tam eğer müfavidalık yapacaksanız tam tersini yapın da bari insanlar gülmesin sizlere. Yani koskoca azim halik olan Allah azze ve celle varlıkların en en yücesi bütün alemin yaratıcısı bütün insanların bütün mahlukatların kendisine muhtaç ol, olduğu o varlığın manası malum değil, sıfatlarının ama namaz, oruç, zekat malum. Eğer ikisinden birisi malum olacaksa Allah malum olması gerekir. Bu kadar azim bir varlık. Allah'ı malum yapmıyorsunuz içindeki manaları, onları içeren lafızlar, manaları içeren o lafızların içini boşaltıyorsunuz. Ama namaz namazın cezası bu ne tenaktır, tamam? O yüzden diyoruz ki Emirruh hakem acayet. Selefin şu lafızları geldiği gibi alınız, geldiği gibi geçiriniz. Tipindeki lafızları. Selef gibi anlaşılır. Bizim şu an anladığımız gibi anlaşılır. Çünkü lafız manayla beraber gelmiştir. Lafız lafız ne demek? Bir manaya delalet eden şey demek. Bir manaya delalet etmesi için konulan mananın ismidir. İşte bu dördüncü kısım da müfavvidal kısımdır. Selef bundan beridir. Ve bunu selefe iftira olarak yıllarca Zaid el-Kevseri bile diyor. Selefiler haktır ya düşün Zaid el-Kevseri hayatını Şeyhül İslam'a red diye bizim şu an anladığımız selefi yıkmak için harcayan bir adam bu lafza ehli sünnetten sayıyor. Biz 3 asır gibi anlarız diyor. Anlam, anlam anlayabiliriz Zaid el-Kevseri. Çünkü ama o üç kasadan bizim 3 asırdan bizim anladığımız gibi anlamıyor. Yine yine 5. kısım var bunun lafızları anlarken. Diyorlar ki biz Vallahi hiç konuşmayız. Hiç konuşmayız. Susarız. İşte ne bu Allah'a layıktır, ne değildir, ne mahlukate benzer, ne benzemez susarız diyorlar burada. Hiç konuşmayız. Peki bunlarla mufavvida arasında fark ne? Fark şu. mufavvida mufavvida diyor ki biz kesinlikle burada hiç susarız, hiçbir şey demeyiz. Ama bunlar diyor ki bu böyle de olabilir. Şöyle de olabilir. Yani Allah'ın elinden maksat kullara benziyor da olabilir. Benzemiyor da olabilir. Manası var da olabilir. Yok da olabilir. İhtimalli olduğu için diyorlar biz burada susuyoruz. Tamam mı? Ama Mufavide öyle demiyor. Mufavide diyor ki hayır. Burada ihtimalli diye bir şey yok. Kesinlikle bu kelimelerin manası boştur. Hı hı. Tamam Arasındaki fark bu. Altıncı grup da var. Bunlar da e, beşinci gruba benziyor ama ara, biraz ince bir fark var. Bunlar da Tamamıyla bu isim sıfat masterından yüz çeviriyorlar. Tamamıyla. Diyor ki hiç bunlarla iştigal etmeyiz. Hiç kesinlikle bunları okumayız bile. Yani okusak da öyle sırf diyor işte sevap kazanma adına Kur'an'dan bir parçadır öyle okuyup geçeriz yani. Bundan hepsi ehli i sünnete muhalif batıldır. Hepsi ell-i sünnetin temuhaliftir. Bunların hepsi ehl-i sünnete muhaliftir, batıldır. Bu kısa bir ön mukaddime'deki kitaba giriş. İnşallah önümüzdeki hafta artık nazımları şerh ederek devam edeceğiz yolumuza. Rabbim nasıl biraz izin verirse. Burada duruyoruz. inşallah. Allahu alamiz,